Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık